Аузу биллахи минаш шайтанир ражим بسم الله الرحمن الرحيم ان الله و ملائكته يصلون على النبي <coughs> Evet, duaların başında salavat-ı şerifeyi getirmek için ayet-i kerime okumak lazım. Vayet ayet-i kerime bütün dualardan önce okunursa, duaların önce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gitmesini sağlar. Allahümme salli ala seyyidina ve nebina Muhammed İbrahim ve ala al İbrahim. Allahumme bārik ala Muhammedin wa ala al-i Muhammedin kemā bārekta ala İbrahim wa ala al-i İbrahim. <coughs> Allahumme bike asbahna ve bike amseyna ve bike nahya Allah'ım senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin iznin ve yardımınla yaşar, ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Güzel bir duaymış değil mi? Ebu Davut'ta, edep bahsinde, Tirmizi'de, geçmekte olan bir hadis-i şerif İbni Macede'de e, dua bahsine geçen bir dua örneği <gülüyor> evet başka dua örneklerine bakalım Allahumma euzu bir daka min sahatike ve bimuafatike min uqubetik. Ve euzu bike min ke la uhsisena en aleyk. ala nefsik. Allahum, öfkemden rızana. Cezandan affına sığınırım. Senden yine sana sığınırım. Seni övmekle saymakla bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin. Evet. Bu da yine Müslüm'de geçen namaz bahsinde geçen bir dua örneği. Hadis-i şeriflerine dua örneğinden Allahumme inni euzu bike min zevali ni'metike ve tahavrul afiyetike ve fucaaeti ni'metike ve cemi'in sahatik Allah'ım nimetlerin yok olmasından verdiğin afiyetini bozulmasından ansızın cezalandırmandan, öfkene sebep olan her şeyden sana sığınırım. Müslüm zikir basına geçer bir dua örneğiymiş. Evet. Allah'ın nimetinin veritten sonra değişmesi, afiyet verir, sonra onun yerine hastalık gelebilir. Allah'ın azabından, Allah'ın rızasına sığınmak için Aslında yani insanlar Allah'ın azabını düşününce kaçmak, kurtulma diye yine Allah'a kaçacağız. Kaçsan nereye kaçacaksın? Yine Allah'a iman gereği bu işte. Efendim yine bir dua örneği. Allahumme inni euzu bike minel hemmi vel hazeni ve euzu bike minel acizi vel kesel ve euzu bike minel jubni vel bukhul ve euzu bike min galbeti deyni ve kahri rical Evet, bu örnekte de dua örneği Allahum kederden ve üzüntüden acizlikten, tembellikten cimrilikten korkaklıktan borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım. İnsanın e, borç yükü e, saçını ağartır, belini büker. Toplum içerisinde en insanı perişan eden şeylerden birisi budur. Tabi insan olan ama yüzsüz insanığın çıkmış varlıklar efendim onlar için zaten belanın büyüğü gelmiş demektir. Az önceki evet hadis-i şerif dua hadi aynı zamanda hadis-i şerif. Ebu Davud'da geçmiş namaz bahsinde. Buhari'de Tirmizi'de, yine davat bahsinde, nesai'de, istiaze bahsinde, neseyi'de. Dolayısıyla bunların gerçekten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, dualarından yapmış olduğu, dualarından örnekler olduğunu, hatta çoğu zaman kısaca deriz, Ya Rabbi, Peygamberimiz sana nasıl dua ettiyse öyle dua ediyoruz. hangi şeyler ile dua etti hangi ayetlerle, hangi dileklerde bulunduysa, böyle çok güzel gibi görünüyor ama bazen Peygamberimizin e, söylediği sözler bizim için büyük olabilir. Büyük sözler olabilir. Onun için biraz daha ondan sonra desin ya başıma bunlar niye geldi? Orada der ki, ümmetim başına gelmesin, bana gönder derse sen de onu istersen, onu sızlarsın. <gülüyor> Onun için biraz daha böyle eee köşeley istemek lazım. Çok geniş, güzel oluyor da ama gelince dayanamıyoruz. Allahumme inni a'uzu bike min al-faqr <gülüyor> ve a'uzu bike min Allah'ım, fakirlikten yok Sulluktan, zilletten sana sınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan da sana sınırım. Eh. Şimdi insanlar zulmetmek istemez de ama zulme uğramak da hiç istemez. İkisi de zordur. Yani baba ettik yapıp da yarabbim zalim olmayayım da gerisi kolay. O zaman da zulüm gelince de ağlayıp sızlamak, inilemek. Hani diyordun, hani bir yiğitlik gösteriyordun. Ne oldu derler yani. <gülüyor> Onun için de ikisini de dua etmek lazımız. Ne zalim olacaksın ne de mazlum. E, Zenginlikten burada hiç ifadeyi görmedik. belki gelecektir. Evet. Acaba zengin olmak istenir mi? Fakir olmak istenmedi burada. Tembellik istenmedi. Evet. Aciz, kesel, cübün, korkaklık, bohul, pahillik. Ve insanların kahrına borç fazla borç altına girmek kötü bir şey. Eğer ödeyemeyeceğim bir borç olursa, eğer Ya Rabbi bir borca girecek olursa, ödemesini nasip eyle de ilave etmek lazım. Allah'ım fakirlikten, yoksulluktan, zillete düşmekten sana sığınırım. zulmetmekten ve zulme uğramaktan da sana sığınırım. Buradaki fakirlik e, muhtaçlık herkese muhtaç olma. Çünkü kötü insanlar vardır. Senin muhtaçlığını faizle değerlendirir. Ya da çoluğuna çocuğuna göz dikerek değerlendirir. Şimdi e, bu şekilde çok aileler namusundan ve aile yuvasından e, olmuş aileler çok Böylece şeytan onları yakalıyor. Allahumme inni euzubike en ezille ev uzal ev ezille ev uzel ev azlime ev uzlem ev ecehale ev yüchel aleyh Evet. Allahumme dalalete sapıklığa düşmekten veya başkalarının dalalete düşürmekten başkalarının dalalete düşürmesine sebep olmak demek ki başkalarının da sapıklığa sebep oluyorsak o zaman muhakkak Tabii ki sıkıntı oluyor. Bir kendinde bir de başkalarının günahını alıyorsun. hataya düşmek veya başkasının hata düşmesine sebep olmak, zulmetmek veya zulme uğramaktan, cahillik etmek veya cahillikle karşılaşmaktan sana sığınırım. Cahillikle karşılaşmak. Allah'ım korkaklıktan sana sığınırım. Ömrün en düşük çağının zorluklarından. Gençken insanlar gerçekten çok zorluk çekiyorlar. Evleniyor, problem oluyor. Zengin oluyor, yine problem oluyor. Kıymetini bilemiyor. Fakir oluyor, yine kıymetini bilemiyor. Ne fakirken sabrediyor, ne de zenginken e, onun e, gereklerini yerine getirebiliyor. Her halükarda gün görmemiş adamın ya da beddua almış bir adamın zenginliğinden de fakirliğinde de aşırılıklar söz konusu. Onun için her şeyi aldan kimsenin bedduasını alma. Hele yani anne babanın bedduası muhakkak tutuyor. dikkat etmek lazım. Bir hadis-i şerifte okuyalım. Dua olarak. Allahümme inni eûzümike min elin fâkını vel kılleti ve zilleti ve eûzümike min en e-zulem'e ev-u Evet. Bu hadis-i şerifte okuduyalım. Şimdi başka birine bakalım. Onu da okumadık. Bir başkası. Allahümme <gülüyor> ma inni a'uz bika min al fitneti dunya wa a'uz bika min evet burada da ilaveten rezil bir hayat ömür yaşamak korkaklık dünya fitnesi <gülüyor> ve kabir azabından Allah'ım sana sığınırım Diye özetleyebileceğimiz bir dua. Buhari'de, cihat bahsinde, Tirmizi'de, davat bahsinde, Nesai'de, istiaze bahsinde geçen bir hadis-i şerifle dua örneği. Allahümme inni euzumike min şerri ma amilt ve min şerri ma lem amel Evet, burada da yapmış olduğum kötü işlerin ya da işlerin kötüsünden, kötülüğünden, şerrinden ya da yapmadığım ama ileride yapacak olduğum, olacağım işlerin şerrinden. Demek ki insanlar yap, yapıp, edip e, artık kesinleşmiş işlerin şerri olduğu, ondan dua ettiği gibi kaçınmak için. Gelecekteki yapacağı kötü işlerin ya da işlerin kötülüğünden şerrinden efendim Allah'a istihase edebiliyor, yalvarabiliyor. Yani bazıları diyor ki ya yapmadı ne yani ne? <gülüyor> demek ki sünnetmiş. Erzeli ömür Ya bir ömür yaşamak. Sefih bir hayat yaşamak. Kabir azabı. Hani e, tabi ki adam hadisi tüm dedi ya da işine geldiği gibi. Ondan sonra kabir azabı var mı yok mu tartışması yapanlar. Allahumme inni euzubike min şer me amiltu ve min şer me alem alem alem alem Allahumma inni auzubike min fitnetin nar va zabin nar ve mishelul gina amul fakir evet bak burada söyledim ne diyor hem fakirlik hem de zenginliğin şerrinden azab-ı narın şerrinden fitneyi dünyanın şerrinden Allah'ım sana sığını. Ya yani biz de hani yok filan derken geldi. Zenginliğin de şerri. fakirliğin şerini anladık da zenginliğin şerri nedir? zengini olan insan da şımarır, kibirlenir, kendini büyük görür. Başkasına efendim ne zekat verir ne sadaka, hayır yapmaz, yemeğini paylaşmaz. Bu zenginlik kibir ve gurur ve şeytanla birlikte olma anlamına geldiği için bu fitne olmuştur onun için artık sahibi için. Fitnedir. Ebu Davut'ta geçen bir hadis-i şeriftir. Yani hadis-i şerifle dua Evet, şimdi bir Yad-i-Şerif daha. Allahumme inni euzu bike minel juu' fe innehu bin sedduhi dci'i ve euzu minel khiyaneti fe inneha bi insetil bitane Evet, Allahumme açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık ne kötü bir arkadaştır. hainlikten de sana sınırın çünkü hainlik ne kötü bir sırdaştır. Hain olan insana sır verirsen o sırrını sana tam efendim kızdığı zaman kullanır. Açını ortaya çıkarır. Ta o zaman insan ki o arkadaş artık haindir. Çünkü ona yani arkadaş seçerken çok güveniyorsun ama bir tane mesele var. Hafiften çok fazla Sır olmayan bir şeylerden sırmış gibi yap ve ver. Bakalım nasıl davranacak? O sırrı açığa veriyorsa ondan sonra anla ki ona artık büyük sırlar vermeyeceksin. Özel sırlarını vermeyeceksin. Biz de çok hoşumuza gitti. Biraz bizim hatırha şey sordu. Efendim biraz da yani beraber olduk, gezdik, dozduk falan derken hemen bütün sırları verirsek sonra sırrını veren kişi pişman olur. Evet, Tirmizi'de geçen bir uzunca yine bir dua var. Bakalım, bunu okumaya çalışayım. Allahumme afini min cesedi fi cesedi va afini fi basari ve ce'arhül varise minni La ilahe illallahul halimul kerim Subhanallah Rabbil Arşil Azim Velhamdunillahi Rabbil Alemin. Evet. Bu hadithi-shirih duasında ne diyor? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım bedenime sağlık ver. Gözüme sağlık ver. Sağlığı benim varisim kıl. Sağlık insanın varisi olursa ne olur? Yani çocuklarına da sağlık kalır. Onları da sağlıklı eyle. Halim ve kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Ulu arşın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsuttur. Burada ilgimi çeken, yani varis, sağlığı varis kılmak. İlginçmiş çok, bu dua hiç aklıma gelmemiştim. sağlığı varis kılan adam zengindir yani. Bazı sülalelerle çoluk çocukla ev, evleniyor falan. Sonra e, akrabalık kuruyorsun. Ondan sonra bir bakın ki soy, soğuk hepsi o hastalıkla hastalıyor. Genellikle genetik hastalıklar e, artık genlerine işlemiş. Bir bakıyorsun kırkına gelmeden hemen kanser oluyor. Veyahut da şu veya bu. Tabii e, böyle bir dua etmek Peygamberimiz selamüselam ettiğine göre caiz. Müslim zikir bahsinde geçen bir dua örneği. Allahumme inni eselke'l hidaye ve'ş şukre ve't takva Evet. Orada şukr okudum yanlış o. Ve't takva'ymış. Allahumme inni eselke'l hidaye ve't takva, mel afafa ve'l Evet. Allah'ım senden hidayet, takva, sorumluluk bilinci, iffet ve gönül zenginliği isterim. Burada sorumluluk bilinci diye e, tercüme etmiş. Bu da güzel bir tercümeymiş. Yani her yerde takva aynı manaya gelmez. Burada da sorumluluk bilincinde olan bir topluk olmak takvanın gereğidir diyor. Böyle tercüme etmiş. Güzel hoşuma gitti. Yani sorumluluk bilinci gelişmemiş topluluk ne kadar saf olsa da ne kadar iyi insanlar olsa da bir yerde o sorumluluk vatandaşlık sorumluğu, çevre sorumluğu, din iman sorumluğu, sevgi muhabbet sorumluğu hepsi hepsi bu sorumluluk adam vardı bunların hepsini yapar vardır ama sorumsuzca yapar. Sorumsuzca yaptığın zaman zarar gelir. Nimet sana aleyhine olur. Ama sorumluluk çok kendi e, in, kendini bilen insandır. Yaptığı işi de ona göre nedeni için ve sınırlı yapar. Ama sorumsuz bir kişi ise efendim Allah vermiş ben niye sevmeyeyim? Herkes sever. Bazı sevgiler, bazı merhametler insana zarar getirir. Kötü arkadaşları sevmek gibi. Evet, hadis-i şerifler dua örnekleri çokmuş. Tabii ki bir daha okuyan bu son olsun. Ondan sonra da e, salı günü Allah dostlarına yine sünnetten alınma dualar var. Onlardan biraz okuyeyim, değişiklik olsun. cep telefonlarından okunduğu zaman biraz e, kapanıyor, çapkı sorun oluyor. Onun için değiştirelim, kitaptan okuyalım inşallah. Allahümme afini fi cesedi ve afini fi basari ve cealhül varise minni. Evet. Bunu okudu işte. Buydu o. Allahümme enni eserkel hüda ve tuka vel afafe vel gına. Bunu da okuduk. Allahümme afirli verhamni ve ehdini ve afini ver zukni. Allahümme beni bağışla Bana merhamet et. Bana hidayet nasip et. Amin. Bana afiyet ve hayırlı rızık ver ver. Amin. Allah'ım, bana öğrettiğin ilim ile beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi öğret, benim ilmimi artır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinde Allah'a sığınırım. Evet. Cehennem elindeki insanların halinden Allah'a sığınırım ne demek? Yani biz daha henüz cehenneme gitmedik. Bunu niye yapıyoruz? Ahiret için mi bu dünyadaki cehennemlik ahlaksızlıklar onlardan korunmak için? Öncelikle bu birinci dünyadaki, dünyadaki ahlaksızlıklardan korunmak için. Çünkü bu ahlaksızlıkların sonu cehennemde bitiyor. Onu da dua etmiş oluyoruz. Ya da tersine. Ya öyle bir duruma düşmek. Cehenneme gidip o duruma düşürecek sebeplerden kaçınmak için de dua etmiş oluyoruz. Bu birbirine bağlı. Dolayısıyla her ikisini de birlikte düşünmek lazım. Bu duaların manasını düşünürken Allah'ım bana öyle kötülükler işletme. Sonu cehenneme varacak. Allah'ım sonunda cehennemlik olacağım işleri yap, yap, e, müsaade etme. <gülüyor> Evlatlarımız için aynı dua yapabiliriz. Ve her ne kadar zaman zaman şeytana uysalar diye o işleri yapacak olsalar bile bu dua, anne babanın duası onları durdurur Allah'ın izniyle. Yapamazlar ve ebedi hayatlarını kurtarırlar. Diyelim. <gülüyor> Son olarak az bir de salı günü Abdülkadir Gadir Gün Hazretleri'nin yapmış olduğu dualardan bir örnek verip azıcık örnek verelim. Bugün bu kadar olsun. Pazartesi dünkü e, geçirdik. Bugüne uygun olsun. Hem e, beraber okumuş oluruz. Hem de salı günkü okuduğu evradı ha, hangisini okuyorsa bakalım. Salı günü verdi evradı. Neyse onu okuyacağız. Abdülkadir Genesler biliyorsunuz en peygamberimizin Ee, torunlarında ee, ve de büyük alimdir. Önce Şafii mezhebinde müştehitti. Sonra Maliki bildiğim kadarıyla evet. Salı günü verdi şöyle İlahi ma ahlemek ala men asak Allah'ım diyor. Senin asi kullarına karşı Halim oluşunu Sabredişine bayılıyorum Ne kadar güzel Halimsin En çok hayret ettiğim bu diyor Ve ma akrabeke mimmen daake Sana dua edenlere Yakınlığına hayret ediyorum <gülüyor> Senin dua edene Nasıl ne şekilde yaklaşıp Onu kabul ettiğini Ve ona ne kadar yakın olduğun Bu yakınlığına hep hayret ediyorum femen seke senden bir isteği olana da nasıl atuf davrandığını nasıl merhametli davrandığını bol bol verdiğini bunu düşününce de hayret ediyorum ve öfeke er bimen emleke mülk sahip kıldığın mal mülk verdiğin zengin kıldığın insanlara da ne de Rauf davranıyorsun Ne kadar onlara içten, yakından, onların arkadaşı gibi bir yakınlık gösteriyorsun. Hem mülk veriyorsun hem de onun yanında onun mülkünü nasıl harcadığını, nereye harcadığını bildiğin halde karışmadan onun mülkiyetini seyrediyorsun. Yanlış da yapsa, doğru da yapsa her halükarda efendim, ona refetini, merhametini gösteriyorsun. Man zal lazī sa'alaka fa harramta Awa iltaja ilayka fa aslamta aw taqarraba minka fa abatta Evet senden bir isteği olanı kim yasaklayabilir ki? Sana iltica edeni sen teslim etmiş vermişsin kim ona ondan alabilir ki? Senden uzaklaşmışı sana kim yakınlaştırır? Ve sana yakın olanı kim uzaklaştırabilir ki? Senin huzurundan kovduğunu kim yakınlaştırabilir? Halk da, emir de, bu varlık alemi de, öbür alem, melekler alemi de, hepsi senindir. Ya Rabbi, bizi sen azabına terk eder misin? Kalbimizde tevhid varken, وَمَا اَخَالُكَ تِفْعَلُوا وَلَيَنْفَعَالَتَ تَجْمَعُنَا مَعَ قَوْمٍ ظَالِمَةٍ بَغَدْنَاهُمْ لَكَ فَبِالْمَكْنُونِ مِنْ أَسْمَائِكَ وَمَا وَارَتْهُ الْحُجُبُ مِنْ بَهَائِكَ لِهَذِهِ النَّفْسِ الْهَلُ وَلِهَذَا الْقَلْبِ الْجَزُّ الَّذِي لَا يَصْبِرُ لِحَرِّ الشَّمْسِ فَكَيْفَ يَصْبِرُ لِحَرِّ نَارِكَ يَا حَلِيمُ يَا عَظِيمُ يَا كَرِيمُ يَا رَحِيمُ ne kadar içten dua ediyorlar. Ya Rabbi kalbimizde tevhid, senin birliğin varken, sana bir olarak inanmışlığımız varken bizi azabına terk eder misin? Biz bu işleri yapsak bile, kötü işleri yapsak bile sen bizi birbirine buğz eden, birbirine zulmeden kavimlerle beraber mi kılarsın? onlarla beraber yapmayasın diye dua ediyorum. <gülüyor> Ve yine isimlerin sırları hürmetine şu nefsi heluğumu yani isteği tükenmeyen nefsimin ıslah edesin. Ve yanan, ağlayan, sızlayan yaralı kalbimi Şu dünyada güneşin hararetine dayanamazken nasıl olur da senin cehennemin ateşine dayansın ki affedilsin. Ya Halim, ya Azim, ya Kerim, ya Halim, ya Rahim olan Allah. Güzel yalvarmışım var. Konuşması bilen insanlar. Allahumme inna na'udzu bike minaz zulli illa lek. Ayağımın kayması, yüzümün mahcup olması, zelil olmam ancak sana olsun. Başkasına olmayayım. Ve minel khawfi illa mink ve senden ancak korkum olsun. Başka korkuları bana yaşatma. Ve minel fakri illa ileyk ve muhtaçlığım ancak sana olsun. Başkasına beni muhtaç eyleme Allah'ım. Allahumme kema sunta vujuhena en tesjuden li ghayrike fesun'i ey dina En temtedde bis sualili gayrik. Allah'ım, nasıl ki yüzümüz secdede sana eğilir ve kapanırsa ellerimiz senden başkasına istekte bulunmamak üzere açırt aç açtırma. Ellerimiz de ancak sana açılsın dualarda, ancak senden istesin. senden başkasına muhtaç eyleme la ilahe illa ent subhanek inni kuntu minez zalimin velhamdülillahi rabbil âlemin aman aman ya işte wird dediğim böyle şey olur ya bu haliyle sürekli dilinde düşürmeyen insan ne olur manevi bir nurani feyzani etrafında bir güç meydana gelir onun yanında olan insanlar da bu aşkla, bu muhabbetle doktor olur. Bazı arkadaşlar işte hocam şöyle böyle işte sıkıntıda sihir var, büyü var, şeytan var, şu falan. anlatıyor duruyor. Onlara ne diyor? Allah var, gam yok. E ne yapayım hocam? O zaman selam kavlen Rabbi rahimimiz Rabbirrahim'e so söyleyeceksin. Ne kadar? 11, 21, 33, 101, 111, 313, Yani bir sayıda. Yani bazıları hepçit hesabına göre isim veriyor falan Hesap ediyorlar. Ya da öyle yapacağız. Ama e, tek sayılarda sünnet olan sayılardır bunlar. Tek sayılar. Efendim. Kur'an-ı Kerim'le tevessül caizdir. Bunu inkar etme mümkün değil. Onun için Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle tevessüyle inkar eden bazı zındık mutezilenin dışında kimse inkar etmez. Onlar tamamen aklı vahyin önüne, sünnetin önüne geçirenlerdir. Onların dini artık Kur'an ve sünnet değildir. Onların dini akıllarıdır. Onun için bunlar sapık insanlardır. Salaf-i-Sherif'e, salı günkü k... e, yapılan Salaf-i-Sherif'e'den sonra bunu hızlı okuyacağım. A'udhu billahi min ash-shaytanirracim bismillahirrahmanirrahim Allahumme inna ne tevesselu bike ileyk ve ne teşeffa'u bihi ledeyk Sahibin şefaatil kübura vel vesiletil azuma ve zariyatil hazara Velmekanetil ulyaa velmenziletil zulfa ve qaba qavseyni evadina an tuhaqiqana bihi zaten ve sifaten ve esma'an ve if'alan ve asara hatta la neraa vela nesma'a vela nahusra vela necide إلهي وسيدي بفضلك وما رحمتك انسلك أن تجعل هواي يتناى أين في أملي ونهايتي بودن قلتي وصفاء محبتي وفمات ريان ماضي بن سيرتي وجمجم جرا Ve rahimu rahamaih Ve la'imunu amaih Allahumme inna neselike bicahi nebiyike Seyyidina Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem Allahumme inna nessehlike bi cehanebina seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme el mafirate ve rida vel gabule kabulen ta'amman vela tekin la ila anfisuna tarfata ya ni'mel mucibi, ya ni'mel mucibi, ya ni'mel mucibi, fe kadda khale ya mevla bi cehanebina Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inna ghufrana dhunub bil khalqi bi jma'i ma'bini wa akhirin bir fi bahri wujudik al wasi' alladhi la sahinalah fa qad qulta wa qawluka al haqq mubin wa Robbini wa hana al-azm minni wa ishtara rasu shayban wa lam yakun rabbi shaqiyya Robbini ma san yadrun ta rahmun rahimin Robbini lima min khayrin faqir Ya avnet duafa, ya aziman raja, ya muqinzal gharqa, ya muciyal halka, ya ni'mal mevla, ya emana l-khayfin. Layla illallahul azimul halim, layla illallahul rabbul arşil azim. La ilaha illallah Rabbul Semavati Ve Rabbul Ardi Ve Rabbul Arshil Kerim Allahumma salli wa salli wa sallim Alil camiil ekmel Vel Tirazi khulatil iman Ve madenil juhud Vel ihsan Sahibul himam Semaviyyeti Vel ulum Ledunniya Allahumma sallala men khalaqtal vujudan li ecihlih veraqhasta lana lashya bi sebebih Muhammedin il mahmud sahibul mekarimi vel jud ve ala alihi ve sahabi il aktabi sabiqin ila jenabi zahlikel cenab Allahumma sallahu ala sallamu ala nuril behi vel beyanil jelih وَالْلِسَانِ الْعَرَبِي وَالْدِّينِ الْخَنَفِي رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ الْمُعَيِّدِ بِالْرُوحِ الْأَمِينَ وَالْكِتَابِ الْمُبِينَ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ وَرَحْمَةً لِلْآلَمِينَ ورحمة الله للآلمين و الخلائق أجمعين اللهم صل و سلم على ما خلقته من نورك وجعلت كلامه من كلامك وفضلت على أنبيائك وأوليائك وجعلت السعاية منك إليه يمينو <مؤس> اليهم كما <مؤس> لك مليا لك ما عاد يكون للمضل عنك هادي الخلق الى الحق تارك الاشياء يديك وما دل الخيرات بفضلك وخاتمتم على ابسط اقربك وكان فضل الله عليك عظيما في ليلك والصائم لك في نارك والهائم بك في جلالك <تصفيق> <تصفيق> اللهم صلى الله عليه وسلم على نبيك الخليفة في خلقك المشتغل بذكرك المتفكر في خلقك والامين لسرك والبرهان لرسولك الحاضر في سرائر قدسك Wal mushahidi ila jamal janalik sayidina mevlana muhammedin il mufrisin ila ayatik biz zahir fi mulkik wal wajib fi malakutik wal muta'alnik bisifatik wad dai ila jabrutik al hazratir ʿ�br-da-ti l-jelāliya ʿVa-s-sarābīl-ul-cemāliya ʿarīşu s-sakīf ʿvēl-hābīb-u n-nabēī ʿvēl-nūr-l-behī ʿvēl-dur-l-nāqī ʿvēl-mīsbāhi l İnnneke hamidun mecidim Diye bitiyor inşallah. Demek ki <gülüyor> Hani bazıları soruyorlar yani tarikat nedir? Şöyle böyle. İşte böyle bir şey. Yani aşkın yol olmaz sevginin iz bırakması ve sırat-ı müstakim yaşantısının olması tarikatdır. Tarikat budur. Eğer sevgin yoksa, aşkın yoksa, sırat-ı müstakimde izin yoksa, gözün yoksa, tarikattayım deme, seviyorum dersin. Onları seviyorum. Onun için bu Allah dostlarını seven insanlar olarak bazen onların güzel dualarını, güzel örneklerini dile getiriyoruz, okuyoruz, paylaşıyoruz. Cenab-ı Hak inşallah birkaç kişi de olsa istifade ediyorsa bizim kazancımız odur inşallah. Selamun aleyküm sevgili kardeşi